Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Merhaba sayın dinleyicilerimiz 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programında sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz gecikerek açtık programımızı elimizde olmayan nedenlerle sizlerden özür diliyoruz. Bugünkü konumuz sayın meslektaşım, sevgili arkadaşım avukat Oya. Biz kullanmıyoruz ama Oya Meriç Eyiboğlu hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. Ee, Meriç Hanım hani program geri Meriç Hanım diye <gülüyor> hitap etmek istiyorum sevgili Meriç. Ee, siz e, son birkaç yıldır e, yıllardan bir ifade özgürlüğü üzerine toplantı ve gösteri yürüyüşleri e, hakkın ihlali üzerine davalarda savunmanlık üstlendiniz. Bunu hepimiz biliyoruz Kamuoyu da yakından izliyor ama son birkaç yıldır bu e, akademisyenlerle ilgili olarak ee, imzaladıkları bir bildiriden dolayı yapılan yargılamalarda çok yüksek sayıdaki akademisinin avukatlığını müdafirliğini üstlendiniz. Ee, ...gelinen noktada üç gündür e, gökten rahat <gülüyor> yağıyor. Ben öyle diyorum. <gülüyor> evet. Komplekse kapılmıştım. Hatta niye bana hiç verilmedi, niye <gülüyor> benim vekillerime hiç verilmedi diye... ...dün akşam uyaptan bize de bir berat <gülüyor> gönderildiğini gördük. Kompleksinde biraz alma oldu. Ee, öncelikle e, hoş geldiniz diyorum. Tabii e, bizim dinleyicilerimiz e, Barış için... Akademisyenler olarak kısaca adlandırabileceğimiz e, bir grup akademisyenin e, 2016 Ocak ayında imzaladığı bildirde neler yazdığını, niçin yargılandıklarını ve yargılamaların ne aşamaya geldiğini biliyorlar aslında. Hı hı. Ama e, işin bir de bütününe bakmak lazım. Yani o yüzden ben öncelikle e, sizden... Ee, ne oldu? Bildiri e, niye e, yayımlanmıştı? Bildiride neler söylendi? Bunları kısaca özetlemenizi, ardından da nasıl bir soruşturma süreci başladı? Ee, öncelikle bir e, dinleyicilerimize toplu bilgi vermenizi, ardından da nasıl bir süreç çizlendi ve bugün kaç kişi hakkında e, dava açıldı, kaç kişi hakkında soruşturma açık. O soruşturmalarda ne olacak? Davalarda kaç beraat oldu? Hangi mahkemeler beraat vermemekte direniyorlar? Beraat vermek istemeyenler ne yapacaklar? Bunları teker teker zamanımızın elverdiğince konuşalım istiyorum sizinle. Dolayısıyla siz kendi planınıza göre lütfen sözü alınız. Bakalım dinleyicilerimize süreci nasıl özetleyeceksiniz? Buyurun söz sizde. Teşekkür ederim. Tekrar merhaba. 11 Ocak 2016 tarihi Milat Barış Çın akademisyenler için Çünkü bu tarih kamuoyuna Bu suç ortak olmayacağız başlıklı metnin Açıklandığı tarih <gülüyor> bildiğiniz üzere ee, Akabinde başladı Bir gün sonra iki gün sonra Ve devam etti Önce hükümet yetkilileri tarafından başladı En tepeden hı hı. E, cumhurbaşkanından Ardından e, işte e, Bakanlar e, hükümeti temsil eden Diğer kişiler aşama aşama Yayıldı e, Bu bir taraftan bir kısım medya kanalıyla süre haberlerle devam etti. Öyle ki o dönemde hatırlayacağız belki e, fotoğraflarının ve çalıştıkları üniversitelerinin resmedildiği hı hı. E, yani adreslerinin ve işte fotoğraflarının e, haberleştirilerek basıldığı gazete haberlerine bile tanıklık ettik. E, özellikle imzacı sayısının az olduğu ve e, işte e, demokratik kamuoyunun olmadığı şehirlerde çok ciddi e, saldırılar yaşandı. E, e, üniversitedeki odaların kapısına çarpı işareti koymaktan işte... E ...dışarı çıkamayacak şekilde... ...tehdit ve işte hı hı. teşhir... ...eylemleri yapılmasından... E, ...ama sadece e, orada... olan ...insanların örneğin işte filanca... ...ülke ocaklarının gelip üniversite önünde... ...eylem yapması değil... ...bizzati, bizzati yönetimlerin tutumunda altını çizmek lazım... ...hızlı hı hı. hızlı burayı hı hı. geçmeye hı hı. çalışırken... ...çünkü bütünlükte olarak... ...bakınca bir taraftan hükümet yetkilileri... ...çok hı hı. saldırgan, çok hakaretemiz... ...ifadelerle açıklamalar yapıyorlar... ...bir taraftan işte haberler ve vesaireyle... ...yoğun bir kamuoyu saldırısı var... Sedat Peker'i hatırlamak lazım kanlarıyla hı -hı. Duş, al duş almaktan hı -hı. E, bahseden korkunç açıklamalar yapıyor. Ama bir taraftan da e, Cumhurbaşkanı ikinci günkü demecinde e, üniversiteleri ve savcılıkları göreve çağırdığı için hı -hı. yok e, hemen hızlı bir yazı yayınladı. Ve e, üniversiteler koştura koştura soruşturma açtılar. Pek çok yerde imzacılar e, açığa alındılar. Hı hı. Pek çok yerde özel üniversiteler bu konuda çok ciddi bir kıyma yol açtı. İş hakikleri sona erdi sadece bu metni imzaladıkları Hı -hı. için. Ee, yanı sıra savcılıklar kanalıyla gözaltılar başladı. Hı -hı. Gözaltılar çok sertti, evler basıldı Hı -hı. işte saat beş gibi saatlerde. Hı -hı. Üniversitelerdeki odalar arandı, evler arandı Hı -hı. gibi inanılmaz bir sürecin içine girdik. Çok kısa bir zaman içinde. Hatırlanacağı gibi bu sürecin devamında da e, dört tane imzacı hocamızın tutuklanması süreciyle karşı karşıya kaldık. Şu an 2016 Mart'tayım daha. Evet, evet. So, <gülüyor> Mart ayında bir toplantı daha yapıldı. Evet. Hı -hı. Yaşanan ihlallere ilişkin bir ihlal raporuydu aslında Hı -hı. açıklanan. Malum davalarda Hı -hı. sürekli karşımıza çıkıyor. Onun Hı -hı. ne olduğunu bile... Anlayamamış savcılarla uğraşmak zorunda kaldık 4 Hı -hı. yıldır Şimdi e, 2016'daki tutuklamanın ardından da biz ilk iddianameyi gördük beraber Hı -hı. E, O iddianamenin kendisi hala bugün hayatımızda varlığını koruyor Hı -hı. İlk iddianamede hatalıydı sonrası da Hı -hı. kes kopyalı usulüyle pişi sıra devam etti zaten Hı -hı. Ne diyorlardı temel olarak işte terör örgütü propagandası yapılmıştır bu metinle diyorlardı Hı -hı. E, 17 sayfalık bir iddianame kuşkusuz ki hem çok teknik hem çok sıkıcı Ama <gülüyor> hem Vardığı sonuç olarak terör propagandası diyordu ama içinde yaptığı değerlendirmeler... Yok yoktu. Evet, evet onu söyleyecektim. Evet, 17 sayfa Hı -hı. hepsini anlatmak mümkün değil, anlamlı da değil. Ama gerçekten Hı -hı. E, sadece metnin kendisini biz teorik ve teknik olarak e, öyle biliyoruz, öyle sanıyoruz ya... E, Hı -hı. Tırnek içinde bir suç varsa bu suçun kendisinin iddianamını tartışması gerekir. Lehe ve lehe delilleri toplaması gerekir. Oysa bu iddianame e, imza metninin açıklandığı tarihten iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar yapılmış her türlü etki, etkinliği, eyleme, basın Hı -hı. açıklamasını, cezaevi önünde tutulan özgürlük nöbetleri, akademisyenlerin yaptıkları eğitim toplantıları dahil bu torba iddianamenin içine atmıştı. Kuşkusuz Hı -hı. ki mahkemede bir algı. E, ...yaratmaya çalışıyordu. E, hukuken itibar edilebilecek bir iddianame değildi... ...ama insanların hayatlarını belirledi ve etkiledi. Hı hı. 800 tane davadan bahsediyoruz. Hı hı. E, alınmış cezalardan bahsediyoruz. E, özellikle OHAL Rüzgarı ile beraber... Hı hı. ...bu metni imzaladığı için... E, ...üniversitelerinden, kamudan ihraç edilmiş 400 kişiden bahsediyoruz. Yani iş aktif fessinin dışında bir de böyle süreçler yaşayan disiplin cezalarından bahsediyoruz. Hı hı. Yerinden, yurdundan edilmeden, pasaport kısıtlamalarından, hı hı hı. kendi ifadeleriyle sivil ölüme mahkum edilmekten bahsediyoruz. Evet. Metne imza atmak sadece ağır ceza yargılanması değil, bir bütün olarak hayatlarını hı hı. başından sonuna değiştirdi bu evet. insanları. Doktor öğrencisi olanlar vardı içlerinde. Yurt dışından burslar almışlardı ama pasaportları iptal edildiği için... E, fiilen yurt dışına çıkış yasağı haklarında olmadığı halde fiilen yurt dışına çıkmaları hukuken olmadığı halde karar pardon fiilen çıkmaları engellendiği için pek çok kişinin bursu yandı. Yurt dışında eğitimini tamamlayamadı. Pek çok e, profesör Yaş haddini doldurmamış ya da sözleşmeli olarak üniversitelerde çalışan kişiler kendi rızalarıyla emekli olmak durumunda kaldılar. Evet. Ya da ee, e, sizde ihraç edileceksiniz tehditleriyle, tehditleriyle karşı karşıya ile kaldılar. Tehditleriyle mecbur kaldılar. Bir seçim evet. yapmak zorunda haklarında bir KHK gelmeden Aynen. emekliliklerini Aynen. istemek Aynen. zorunda kaldılar. Evet. Ya da bir kısmı KHK ile e, kamudan uzaklaştırıldılar. E, onların idari davaları zaten sürüyor... Tabii. Kısmi başarılar zaman zaman duyuyoruz. Çok düşük. düşük <gülüyor> çok düşük bir oranda. O Halik komisyonu hakkında zaman zaman dinleyicilerimize bilgiler veriyoruz. Son derece düşük kabul, düşük oranda kabul kararları var. Genelde insanlar işsiz, kamuda başka bir yerde çalışamaz halde. ...donmuş durumdalar. Yani resmen bir... ...dondurucu etki yarattı. Hatta... ...üniversiteyi e, öğrenci olarak... ...kazananlar, e, üniversite kaydı... ...yaptıranlar oldu. Onlarla ilgili... ...engellemeler oldu. Bunlar bir yana. Bir de e, bu... Genel fotoğrafı anlatmaya çalışırken aramızdan ayrılanlar hayatını kaybedenler, kaybedenler oldu. oldu. Bu sürecin yarattığı e, yoğun bir baskı ve saldırı sürecinde alternatifsizlik ve çaresizlik içinde hı hı. belki de hayatını sona erdirmeye karan, karar verenler de oldu maalesef ki bu hepimiz açısından evet. çok ağır da bir... E, Sonuç tabii ki Mehmet Fatih Tıraş'ı almak isterim. Hı hı. Keza e, sağlık sorunları olan tedavi olmakta olan hocalarımızın yaşadığı hı hı. sağlık sorunlarını da çoğaltan bir süreç oldu. Çünkü bu şekilde e, aramızdan ayrılanlar da oldu. Hı hı. E, her yönüyle insani boyutuyla gerçekten ağır bir süreçti. Hı hı. Biz Türkiye'de çok ağır ihlallere tanıklık ettik. Ama ihlaller arasında derecelendirme yapmak doğru değil. Bu hı hı. sürece de tanıklık edenler olarak sen hı hı. de aynı şeyi düşünüyorsundur sanırım. Gerçekten hı hı. çok ağır bir ihlal tablosu evet. ıı, yaşanıyor 2016'dan bu tarafa. Şimdi Esra Mungan ve diğer 3 akademisyen istersen isimlerini söylersin. Yargılandılar. Hı hı. Ee, i̇lk celse berat, e, pardon tahliye kararları verildi haklarında ve 13 er yargılanırken, e, da yargılanırken sanırım savcının da o oyundaydı. Vasıflandırma değişeceğinden bahsedildi ve ne oldu istersen oradan devam edelim. E, terör propagandası yapmaktan iddianamede e, hukuki niteleme yapılmıştı ama hem savcılık duruşma savdı hem de o duruşmaya çıkan heyet Burada bir vasıflandırma, hukuk niteleme değişikliği olabilir dediler ve 301'de düzenlenen eskiden Türklüğe hakaret diye kısaca özetlediğimiz devletin manevi şahsiyetine ve devletin üst makamlarına hakaret olarak kısaca özetleyebileceğimiz suçun işlenmiş olabileceğinden söz ettiler Hı. ve öyle olunca ne oldu? Orada bir izin prosedürü vardı. Evet, e, kural olarak eğer yargılama e, TCK 301. maddeden sürecekse e, mutlaka Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi gerekiyor. Hı -hı. Yasal düzenleme bu. Dolayısıyla dosyayı o aşamada durdurdu mahkeme Hı -hı. o zaman. Hı -hı. O zaman açılmış tek davamız vardı. Evet, e, 4 Nisan işte, ayı mıydı? Evet, mu? 22 Nisan'daydı. E, Tahliye ile beraber dosyayı izin almak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Teknik ifadesiyle durdurma kararı verdi. E, enteresan olanı e, ondan sonraki süreçte yaşandı. Çünkü biz artık gelinen noktada neyi biliyorduk. Bu metinle ilgili bir soruşturma açılmış işte. Yok, hı hı. <gülüyor> göreve çağrılmıştı görevinin gereğini e, gayet sert bir biçimde yerine hı hı. getiriyordu. E, İstanbul savcılığında dosyalar birleşmişti çünkü hı hı. diğer şehirlerdeki imzacılar içinde hı hı. açılan soruşturmalar İstanbul'a çağlayan'a gelmişti ve emniyet kanalıyla ifade alma sürecini başlamaya karar vermişlerdi. Tüm bunların yanı sıra şunu da biliyorduk e, işte söylediğin gibi. E, hukuki değerlendirmede bir farklılık vardı. Dolayısıyla savcının değerlendirmesi, telemesi mahkeme tarafından yerinde görülmemişti. Biz bundan sonraki hukuki sürecin Türk Ceza Kanunu'nun işte 301. 301. maddesi üzerinden gidebileceğini varsaymıştık. Aslında hı hı. öyle de olması gerekirdi ama öyle olmadı. Enteresan bir şey beraber tanıklık ettik. Aslında Adalet Bakanlığı izin vermiş evet. ve evet yargılama 301. madde üzerinden 15 demiş. Eylül 2017'de yani bir buçuk yıllık bir süreç o süreç dediğiniz gibi kolluğun diğer İmzacı akademisyenler hakkında ifadeye çağrmasıyla evet. geçiştirilmiş uzatılmış evet. bir süreçte araya evet, o hal evet. girdi evet. 15 Eylül 2017'de Adalet Bakanlığı'nın burada 301 vardır izin veriyorum yani TMK 7 Taksim 2'deki propaganda yoktur nitelemesi üzerine 22 Eylül'de İstanbul'a gelmişti bu izin ve 23 Eylül'de ne oldu? Evet e, 23 Eylül'den itibaren biz bu yeni 800 dava diye andığımız e, yargılama sürecine e, Hı -hı. başladık, e, başlamış olduk. Çünkü ilk iddianame yani dörtlüğü Esra Mungan, Meral Camcı Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Hoca'nın yargılandığı ilk davadan Hı -hı. sonraki tek tek düzenlenen Hı -hı. iddianameler işte o tarihte hayatımıza girmeye başladı. Ama çarpıcı olanı şu, Adalet Bakanlığı'ndan gelen izin hasır alt ediliyor. Hı -hı. Savcı bu dosyayı göndermesi gerektiği halde 13 Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiyor. Yani dosyalarının altına, kelimenin gerçek anlamıyla ısır evet. altı ediyor. İz, i̇zinden haberi yokmuş gibi soruşmalara devam ediyor Başka bir maddeden açmaya devam ediyor. Yani yine, yine propaganda Çünkü e, onun cezası daha ağır. Çünkü Hı -hı. kamu e, faaliyetini Hı -hı. kamuda çalışanları devlet memurlarını etkileyecek. Çünkü Hı -hı. E, yan yaptırımları daha yüksek. E, bu nedenle öyle sanıyoruz ki davaları işte bu maddeden açmaya başlıyor. Bir yıldan fazla ceza alınca 657 sayılı kanun ona göre e, kamu görevlisi olarak devlet memuru olarak pardon e, kalamama ihtimali gündeme geliyor. Tabii yüksek öğretim kurumuna bağlı olanlar tam bir devlet memurudur. Bunlar çok teknik tartışmalar evet, evet, evet. oraya girmeyelim ama <gülüyor> onların hayatını etkileyecek ee, Tabii, bir sürücü herkesin sürücü e, sıkıntısı oldu. Bir yılı aşan bir yıldan beş yılı hapis cezası gündeme geldiği için sırf bu nedenle Adalet Bakanlığının hukuki değerlendirmesine rağmen, e, propagandadan bu sefer ne yaptılar? Her bir akademisyen hakkında tek tek iddianame düzenlemeye. Karar o verdiler. da bir tabii ayrı garabetti. Ee, hepimiz biliyoruz aslında hukuki bir yoruma da gerek yok bu noktada. Bir Beraber bir eyleme yapanlar varsayalım ki bu eylemde bir tırnak içinde suç varsa bile beraber yargılanırlar. <gülüyor> herhangi bir basın açıklaması nedeniyle dava açıldığında örneğin katılan 20 kişinin ayrı yargılandığı bir örnek biliyor muyuz herhangi birimiz? <gülüyor> Burada da e, önce 1128 bu işte yoğun reaksiyon ve saldırıdan sonra 2212'ye yükselen imzacılar e, beraber bir eylem yapmış ve yargılanacaklarsa Hı. beraber yargılanmaları Hı. gerekirdi. Ama tek tek davalar açıldı. Bir stadyum tutulurdu. <gülüyor> 2000 kişinin. Kuşkusuz ya çok grup çok güçlü bir dava olurdu. Dayanışmanın <gülüyor> gücü, savunmanın gücü, kamuoyunun gücü, yurt içi, yurt dışı Hı. akademinin gücü. Bu İstanbul'da aslında hepimiz bildik, gördük, yaşadık. Hı. Çok duruşmalarda da tartıştık hep beraber. E, orada insanların tek tek aslında yargı önüne çıkması prensibinden hareket edildi. Çünkü bizim taleplerimizi yargılamada da, doğrusu ...için birleştirmiyorsunuz bu hı hı. hukuk... ...yani şöyle yanlıştır, böyle yanlıştır... ...tartışmalarımız hep teknik nedenlerle... ...reddedildi, bunca kişinin birlikte... ...yargılanmasının teknik olarak mümkün hı hı. olmaması... ...hukuki bir tartışmayı teknik olarak... ...cevaplayamazsınız... Hı hı. Ee, ...nitekim ayrı ayrı yargılamalar... ...ama birbirinin hı hı. aynısı... ...kes kopyala, kes kopyala yargılamalarla... Gerçekten kelimenin bütün anlamlarıyla adil yargılanma hakkının yerlerde süründü. Hiçbir kişileştirilmiş, <gülüyor> değerlendirme evet, içermeyen, süreç. yanlış tutuklanma tarihleri yazan kimse tutuklanmadığı halde nüfus bilgilerinin yanlış olduğu... ifadelerin karıştı. Hukuk için yüz karısı iddianame serisiyle karşılaştık. Ve ne çıktı ortaya? Birden fazla ağır ceza mahkemesinde... Aynı eylem için birden fazla hukuki niteleme yapma ya da muhakeme hukukunun güvencelerinin birden fazla farklı e, yorumuyla e, uygulama örnekleri gündeme geldi. Ama e, biz hiçbir suç olmadığını savunduğumuz halde hep şunu söyledik. E, bizce suç yok ama Adalet Bakanlığı'nın bir iradesi var. Burada propaganda suçunun unsurlarının oluşmadığı e, söyleniyor. E, ...hakaret suçunun oluştuğu olabileceği söyleniyor. Burada birinci tartışma şuydu... E, ...Bakanlığın yaptığı bu hukuki niteleme... ...acaba savcılığı ya da mahkemeleri bağlar mı... Bağlasın bağlamasın böyle bir izin e, verilmiş bir uygulama varsa e, izin verilmeden bu davaya devam edilebilirim. Ama niye propaganda değildi isterseniz dinleyicilerimize teknik olarak ama basit Hı -hı. E, bir şekilde kısa bir şekilde niye propaganda değildi Hı -hı. onu söylerseniz sonra da <gülüyor> bu total durumda neler oldu ama bir müzik arası da vereceğiz tabii ki. Hem siz de nefes arasınız e, 301'in izni e, niye dikkate almadılar onu açıkladınız Hı -hı. ama şöyle bir şey oldu. Ee, birden fazla ceza mahkemesi vardı. Herkes o ceza mahkemelerinden hangisine 18. gitmişse evet. e, dosyaları değişik e, güvencelerle yargılandılar. Çünkü bazı mahkemeler burada 301 var. Adalet bakan izni var. Görmezden gelemem dedi. Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bazıları hemen ceza verdi. Bazıları aynı durumdaki kişilere e, hapis cezası verdi ve koşulları olduğu halde ve istedikleri halde hükmün açıklanması ee, ...yolunu kullandırmadı. Bu konuda... ...söylemek evet, evet. istedikleriniz nelerdi? Ee, aslında... Çünkü adil hakkı hakkıyla ilgili tabii, bu. Yani aynı durumdaki kişilerin... Evet. E... Farklı sonuçlara mahkum edilmesi. Bizim yaşadığımız semel antikaplardan bir tanesi şuydu. E, ardı ardına duruşmalar oluyor. Bazen aynı e, avukatlar, bazen farklı avukatlarla temsil ediliyor. Ama önemli değil. insanların e, imzalama sahipleri de birbirinin aynı değil. Hı -hı. İfadelerde de farklılıklar var. Arka arkaya on tane o gün Barış Çinlik Akademisyen dosyasına beraber Hı -hı. işte tanıklık ediyoruz. Hı -hı. E, aslında kategorik olarak ilk duruşmada, birinci o gün duruşma, birinci sırada giren e, duruşmada bir dizi talepler dileğiyle ...geçiriliyor. Bizim taleplerimiz... ...istisnası olarak reddediliyordu ama siz ikinci, üçüncü ya da beşinci duruşmayı takip eden kişi olarak, hem yargılanan kişi ya da avukatı olarak e, mahkemelerin bu konudaki tutumunu görüyorsunuz. Hı hı. E, nasıl e, cevap vereceğini, nasıl ara karar oluşturacağını, neyi reddedeceğini biliyorsunuz. Hı hı. E, bunu bile bile tekrar aynı tartışmayı yapıyorsunuz. Bu duruşmalar yaşanırken de karikatürdü, karikatür olmasının yanı sıra adil yargılanma hakkı hı hı. açısından kuşkusuz ki önemli bir ihlal alanıydı. Ama gerekçeli kararlar çıkmaya başladıktan sonra artık iyice tuhaflaştı. Siz o mahkemenin e, sizden önce bilmem kaç tane akademisini yargılayıp hangi hı hı. kararı verdiğini hı hı. biliyorsunuz ve orada ifade vermek için o mahkemenin karşısına çıkıyorsunuz ya da avukat olarak savunmaya hı hı. çıkıyorsunuz. Elbette böyle şey olmaz. En başından ceza alacağınızı bildiğiniz bir yerde adil yargılanma hakkından hı hı. da hukukun herhangi bir hensinden de bahsedilemez. Biz maalesef üç yıldır bunu yeniden yeniden üreterek hep beraber yaşamak hı hı. zorunda kaldık. E, maddeler açısından inceltince de durum o. Aynı mahkemenin e, bazen hukuki tasnifte farklılık olmasa bile birbiriyle aynı konumdaki kişiler arasında farklı Hı -hı. cezalar verdiğine tanıklık ettik. Bazen kamuoyunda tanındığı için bazen Hı -hı. mesaj verme kaygısıyla bazen son söz olarak belki barış istediği için bu kadar küçük nüanslarla izah edilemez açıklanamaz. Evet, savunması şekilde sert bulunduğu için mesela. Bu kadar izafi Hı -hı. şeylerle fakat gerekçeli kararları beraber inceledik. Gerekçeli Hı -hı. kararlara baktığımızda e, aynı mahkemenin e, bir yıl üç ay hapis cezası verip ertelediği H.A gebe kabul edip ertelediği karar ile e, iki yıl üzeri hapis cezası verip ertelemediği karar arasında, hukuki gerekçe Hı -hı. arasında hiçbir tek bir var. cümlenin tek bir kelimenin cümleyi de bırakıyorum Hı -hı. farklı olmadığını gördük. Kişselleştirilmiş hiçbir değerden görme. de dışında yok. bir tane bir kelime farkı bile yok. Niçin bu insana Hı -hı. iki yıldan fazla hapis cezası verdiniz? Aynı şekilde üç ayrı kategori gördük. Terör örgütü propagandası, tırnek içinde uğraştığımız temel meselelerden biriydi. Anayasa Mahkemesi Hı -hı. bunu tartıştı ve e, bizim baştan beri hepimizin ifade Hı -hı. ettiği üç yıldır mahkemesinde Kimleri anlattığı argümanların aslında Hı -hı. altın çizdiğini hiçbir şey söylemedi bu yönüyle. Hı -hı. Ee, bir başka kategorimiz işte biraz önce de konuştuğumuz T.C.K'nın 301. maddesiydi en bilinen ismine Türkliye hakareti. Üçüncü bir kategorimiz daha vardı maalesef lanet olsun terör örgütü e, üyeliği, Hı -hı. üye olmak yardım yataklık evet, dediğimiz öyle bir madde mahkumiyet. Maalesef. Hı -hı. 25. Ağır Ceza Mahkemesi de bu maddeyi işleterek diğer Hı -hı. mahkemelerden farklı olarak çok daha ağır cezalar vererek bir Hı -hı. süreç işletti. Hı -hı. Enteresan olanı buraya geliyoruz galiba. Anayasa Hı -hı. Mahkemesi kararı sonrasında bu kararı veren farklı Hı -hı. bir hukuki Hı -hı. yorum yapan, farklı bir hukuki madde üzerinden ağır cezalar veren 25. Ağır Ceza Mahkemesi başta olmak üzere hepsi ikna alıp dosyaları bitirmeye başladı. Evet. Gerçekten işin bu kısmı daha evet. ıı, başındaki kadar çılgın ve anlaşılmaz. Evet onun on onu aradan sonra isterseniz konuşalım ama e, anayasa mahkemesi ne demiş sonuç olarak sizden e, hukuki olarak daha ayrıntılı anlatmanızı istirham edeceğim zaten. E, Füsun Üstel Hoca ve diğer başvurucuların bireysel başvurularını e, birleştirdiğinde çünkü... Ee, ...ilk e, mahkumiyetler hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile e, bitirildi. Do dolayısıyla infazı kabul olmayan hapis cezaları gündeme geldi ama... ...birkaç kişi de biz bunu kabul etmiyoruz o, dediler ve... E, ...Füsun Hoca'nın e, dosyası ilk isnaf tarafından isnafları e, bir reddedilen ve kesinleşen e, dosya oldu. Ve hı hı. yanılmıyorsam Mayıs ayında hocamız seslim oldu... Ve infazının gerçekleşmesi Nasıl? gündeme geldi ve bu sefer de infazı ne kadar sürecek hı hı. ve hangi rejime göre sürecek tartışmalar oldu. Ama Anayasa Mahkemesi sonunda e, infazı sürer iken bir karar verdi ve dedi ki... ...başvurucunun mahkumiyetinin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediği ve orantılı olmadığı... ...dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı... Bu sebeplerle ifade özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle ifade özgürlüğü ihlalinin mahkeme kararıyla kaynaklandığı da ortadadır. Ve bu ihlalin sonuçlarının giderilmesi lazım dedi ve dosyaları kendi mahkemelerine gönderdi. Ama burada Füsun Hoca ve bakalım kaç kişi... E, ...dokuz başvurucu var Füsun Hoca dahil. E, dolayısıyla burada aradan sonra onu tartışalım istiyorum. Dokuz kişinin bireysel başvurusu adli tatil içinde başında e, değerlendirildi. Ve e, o dosyalar hemen Adalet Bakanlığı'na ve mahkemelerine gönderildi. Ama sizin söylediğiniz rakam 800 civarında devam eden dava var ve imzacılar var hala hakkında soruşturma yani 1500-2000 kişi daha hala bekleme aşamasında dolayısıyla onlara etkisi ne olmalıydı işte aradan sonra onu konuşalım onlara etkisi ne oldu bakalım anayasa mahkemesi üst mahkememi, yüksek mahkeme mi, ne düşünecekler anayasa mahkemesi kararlarının öznel ve nesnel sonuçlarını nasıl değerlendirecekler önce bir ara verelim ve don't stop Minav diyelim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 Star Levinson Mücadeleye devam ediyoruz. 94.9'dayız. Açık Radyo'da hukuk güvenliği, güvenliği programında. Şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. 9 başvurucu hakkında. Ama bu 9 başvurucunun durumu aynı değildi. Bir kısmı hakkında hüküm vardı. Ve o hüküm infaz edildi. Kesinleşmişti. Füsun Hoca örneğinde olduğu gibi tek örnek. Diğerleri hakkında verilen hükümler ise... İlan edilmemişti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması dediğimiz bir yol e, vardı. Bu yoldan yararlanmak isteyen e, akademisyenlerin bir kısmı hakkında hüküm açıklanmadı. Yani adli sicile bir mahkumiyet hükmü olarak yansımadı. Beş yıl bir denetim izleme süreci e, söz konusuydu kendileri için. Eğer bu beş sene içinde... Başkaca bir adli dosya açılmazsa benzer türde onların hakkını bu dava açılmamış gibi bir sonuç doğacaktı. Şimdi anayasa mahkemesinin verdiği ihlal kararının bazı sonuçlarının olması lazım. Değişik örnekler var dünyada ama Türkiye'de kırpıla kırpıla tasarı başkaydı aslında teklif ve tasarı başkaydı ama kanunun anayasa mahkemesinin kuruluş kanununun yasalaşmış haline göre yapılabilecek şey ihlalin giderilmesi için... İdari makama ya da adli makama dosyaları göndermek. Şimdi burada ihlal mahkeme kararından çıkmıştır diyor çok açıkça anayasa mahkemesi. O zaman bu ihlali giderecek olan da mahkemelerdir diyor ve bu dokuz başvurucunun dosyalarını mahkemelerine gönderiyor. Fakat bir teknik problem var burada. Anayasa öğretisinde ne denir dünyada böyle? Bireysel başvuru aslında insan haklarının kısa yoldan korunması için bireyler lehine ve gruplar lehine... Getirilmiş bir e, kolaylık ve bireysel olarak kullanılıyor ve bireysel başvuru sonunda yüksek mahkemenin verdiği kararın iki etkisi var. Bir subjektif etki yani doğrudan başvurucuyu etkiliyor. Başvurucunun hakkı soruşturma ve konuşturma ihlal edilmişse bir hak ihlali saptamışsa Anayasa Mahkemesi... Dosyayı ilgili yere gönderiyor. Dokuz kişi için bu subjektif etki zaten net bir şekilde oluşmuş durumda. Ama geriye kalan söylediğimiz 2000'in üzerinde insan var. Hakkında soruşturma açılmış ve açılıp açılmayacağı belli olmayan ve yavaş yavaş açıla gelen. Bir taraftan bir ülke düşünün anayasa mahkemesi burada ihlal var diyor. Aynı imzayı aynı bildiriye imza atan binlerce kişi de. Yargılanıyor ya da yargılanacağım mı diye bekliyor ve savcılar anayasa mahkemesi kararını bildikleri halde soruşturmalara devam edip ifade için çağırıyorlar. Bir taraftan açılmış devam eden davalar var. Biz adli yılın e, açılışını bekledik. Acaba istinaf ne yapacak? İstinafta bekleyen kararlar var. Acaba hakkında verilen hükümler bakımından hüküm açıklayan, yani hükmün açıklanması geri bırakılan ve büyük bir çoğunluğu oluşturan kişilerin davalarına etkisini olacak e, ve soruşturmalara etkisini olacak. Yani burada birden fazla durum var. Bir isnaf bölge adliye mahkemesinin kararı iki devam eden davalara bakan ağ ceza mahkemelerin ki 18 olduğunu söylediniz adedinin ve her biri farklı evet. farklı yaklaşımlar ve uygulamalar içindeler ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde açmadığı ya da açıp tuttuğu daha iddianameye bağlamadığı soruşturmalar var. Siz deneyimli bir hukukçu olarak ve Çokça dosyaya bakan biri olarak hem ifade özgürlüğü bakımından hem de bu dosyalardaki çoğunluğu yürüten, savunmasını üstlenen bir avukat olarak ne düşünüyorsunuz? Dinleyicilerimize en basit, en yalın şekilde bunu nasıl özetleyebilirsiniz? Beklentiniz nedir? <gülüyor> Kaygılarınız nedir? Umutlarınız nedir? Çünkü dünden beri üç gündür değil mi? Dediğim gibi evet, beraat evet. yağıyor Gökten. Anayisa Mahkemesi kararı sürecinde enteresan bir şey yaşadık. Evet. Haziran'ın bir aşamasından itibaren 3 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi gündemine Barış için Akademisyenler dosyaları bu işte ilk 9 evet. dosya girdiği zamandan itibaren biz ağır ceza mahkemelerindeki duruşmalarda e, o periyotta duruşması olan hepimiz hı hı. E, Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde bu metni imzaladıkları için ceza alan hı hı. E, akademisyenlerin e, dosyası yani olan olduğunu yani hepsi, evet, hani hem Füsun Hoca hem de Hı -hı. diğer e, başvurucular. Çünkü malum kronolojik olarak dosyası önce biten Hı -hı. Anayasa Mahkemesi'nin önündeydi ve şu an yüzlerce dosya Anayasa Mahkemesi'nin önünde bekliyor. Evet. E, 200'e yakın Hı -hı. bitmiş dosya var çünkü. Hı -hı. E, işte e, Dolayısıyla beklemeleri gerektiğini çünkü Hı -hı. E, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı bütün bu yargılamaları etkileyeceğini tartıştık. O zamandan da ...bazı mahkemeler... ...anayasa mahkemesi kararını Hı -hı. ve sürecini... ...görmek istedi... Hı -hı. Ee, bazı mahkemeler bunun kendisi için bağlayıcı olmadığını iddia etti. O dönemde de bu tartışmaları yaptık. Bir bölümü erteledi, bir bölümü ertelemedi. Anayasa Mahkemesi 3 Temmuz'daki görüşmesini topu genel kurula atarak erteledi. Genel kurul gündeminde hı hı. yine biz Temmuz ayına girmeyi başardık. Tüm bu periyotlar devam ederken bizim İstanbul'da Örceza Mahkemelerindeki 18 mahkemedeki duruşmalarımız sürüyordu. Ve bu tartışma da güncel bir tartışmaydı. Hı hı. Şahin Alpay elinize sağlık. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kararı, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymamanın mahkemeler açısından hı hı. tartışma konusu olamayacağını söyleyen kararı gibi kararlar da var hukuken elimizde ama buna rağmen bazı mahkemelerin bu konudaki tekinsizliği o dönemde vardı. Bunun şimdiye yansımasını e, yansıması nasıl olur? Onu çünkü e, İstanbul 37 Ağır Ceza Mahkemesi'nin <gülüyor> en şedid e, davrandığını ben gazetelerden okuyorum. Hiç izleme şansım olmadı. Ama siz e, bu kadar sert davranan bir mahkeme Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi yönünde ara kararı verme konusunda ikna edici bir Efendim, sonuç elde ettiniz. Efendim sizin anayasa mahkemesine ben <gülüyor> aldığınız kararı sunarak ama, ama sonuç olarak şu an o mahkeme e, beraat vermiyor. Evet. <gülüyor> Nasıl düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. yani. O, o zaman insan... ikna ettiniz. Şimdi değişmiş mi? Niye vermiyor? Herkes verdi. Onlar vermiyor. 13 ve 37 vermiyor. Kamusal bir bilgi olduğu için e, rahatlıkla paylaşmak istiyorum. Bilinmesini de istiyorum. Anlayamadığım şeylerden biridir. Bizzati benim duruşmamda, benim vekil olarak huzurda olduğum anda <gülüyor> oldu. 37. Ağır Ceza Mahkemesi var. E, duruşma sırasında Hı -hı. bana ve e, duruşma salonunda olan herkese dedi Hı -hı. ki biz Anayasa Mahkemesi'nin karar verdiğini duyduk. Anayasa Mahkemesi karar vermiş, oy çokluğuyla bir karar vermiş ama kararın sonucunu size söyleyemeyiz. Açıkçası o gün için... Ve bunun, doğru söyledi, doğru bu, çıktı. Bunun bir gerçekliği yoktu. Anayasa <gülüyor> Mahkemesi Genel Kurulu bize bu bilginin verilmesinden iki hafta sonra toplandı ve oy çokluğuyla karar verdi. Hı -hı. Bunun nasıl değerlendirmek gerektiğini bilmiyorum. Evet, Hala o günü var. yaşamış insanlar olarak bunu kendi aramızda konuşup şaşkınlığını paylaştırdık. Yine geçecek bir oldu. Kesinlikle basından e, arkadaşlarımız da vardı. Sosyal medyada da paylaşıldı. E, hani konu açılmışken bir kez daha ifade etmek isterim. Tam da öyle oldu. Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla karar evet, verdi. Evet. Bir ihlal kararı verdi neyse ki. Evet. Şimdi ise Anayasa Mahkemesi e, şimdiden bir cümle önce. Anayasa Mahkemesi kararının hemen sonrasında biz yine yoğun bir e, medya e, haber bombardımanıyla karşı karşıya kaldık. Anayasa <gülüyor> Mahkemesi Başkanı'nın şahsından Anayasa evet. Mahkemesinin kararının içeriğine e, yine e, bu metni imzaladıkları için e, imzalayanlara yönelik saldırılara kadar aslında hepimiz biliyoruz ki anayasa mahkemesi kararının geri dönüşü yok geri alınma ihtimali yok ortadan kalkma ihtimali yok. yok aynen öyle. Yorumumuz neydi hep birlikte? Bunun mahkemelere mesajı oldu. Uygulanmaması yönelik mesajı oldu. <gülüyor> ee, yaz ayları tereddütlü geçti. Yaz aylarında adli tatilde kendi heyetleri olmadan kimi meslektaşlarımız tarafından yapılan başvurular vardı. Yorum yapmak için erken ama o başvuruların hepsi olumsuz sonuçlanmıştı örneğin. Dolayısıyla tarihler Eylül'ün başına gösterirken duruşmalar henüz başlamadan bir araya geldiğimizde yaptığımız ortak <gülüyor> toplantıda temkinliydik <gülüyor> açıkçası. Evet, evet. Sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin. Ama şu an garip bir rüzgarın e, estiğini söylemeliyim. Anayasa Mahkemesi kararını Nihayetinde son tahlilde uygulamama ihtimali elbette yoktu ama bizim olası kötü senaryomuz anayasa mahkemesi kararını uygulamak, e, uygulamamak yönünde ayak diretmek tabiri caizse Hı -hı. süreci daha da uzatmak mağduriyetleri daha da Hı -hı. E, uzatmaktı. Hı -hı. E, bir taraftan ihraçlar e, süreci de yaşandığı için burada alınacak beraat kararı OHAL Hı -hı. komisyonlarındaki süreci de etkileyecek sadece söz konusu olan ağır ceza mahkemelerinde beraat etmek değil. Tabi. Dolayısıyla tam herkesin acelesi sonuçları. var tabiri caizse. Tabii. Üstelik de tabii ki e, çok temel haklardan bir tanesi e, de masumiyet karinesi ve aklanma hakkı e, uzun yıllardır yargılanıyor. Nasıl başladı? İşte bu hafta geçen hafta ilk kez e, ilk duruşmamız Perşembe günüydü. 36. Hı hı. Ağır Ceza Mahkemesi tam tahmin ettiğimiz gibi e, dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere e, filan sevdiğini. deyip erteledi. Hı hı. Dolayısıyla biz hı hı. eyvah yine bir ertelemli süreç başlıyor derken bu hafta pazartesi Absolutely. Henüz perşembedeyiz ve evet, e, 50 tane berat, berat kararından berat. bahsediyoruz. İstanbul'da 18 tane ağır ceza mahkemesinde yargılamalar sürüyor. E, bu 18 mahkemenin 10 tanesi hmm. 8 tanesi İstanbul, 3 tanesi başka şehirler e, Diyarbakır Diyarbakır 11. Diyarbakır var, İzmir. Diyarbakır İzmir ama Diyarbakır'da çok az var, İzmir'de çok az var. Bugün bir hmm. tane düzce kararı aldık ama asıl işin merkezi İstanbul ve buradaki hı hı. asıl yürütücü hı hı. mahkemelerin Ama nasıl tanesi. aldınız düzce'de? Onu da lütfen fırsat <gülüyor> bulursanız söyle çünkü kaygılanan o evet, tarihe geçecek bir bu evet. lütfen cümleniz bittikten sonra. 10 <gülüyor> e, tane mahkeme kendi elindeki dosyaları e, sırasıyla... Hı hı. E, duruşma açarak deriz malum bize ona. Hı hı. Yani kendi duruşma gününü beklemeksizin dosya üzerinden görüp bitirmeye başladı. Ve gıyabımız benim gıyabımız ve beni da. çağırmadan bir baktım bir rahat Evet. Belki. Bugün itibariyle e, dört, dört beş tane mahkeme bu usulle bitiriyor. Hı hı. E, son sözü söylemek ama biz size dememiş miydik? <gülüyor> Dememek hı hı. için de. bizim hı. Gülce Mahallemizi görmemek için yaptıklarını tahmin hı hı. etmek zor değil. E, bu süreçte yani Salı, Çarşamba, Perşembe, Perşembe duruşması olan mahkemelerde duruşmalı olarak beraat kararı verdiler. İki tane istisnası var. Hı -hı. Bir tanesi 13. arı ceza evet, mahkemesi, bir tanesi 37. arı, Esra arı ceza mahkemesi. Esra Hanımlar hakkındaki davanın sürdüğü mahkemenin için özel evet, o. Evet, evet, Hı -hı. evet. İlk e, İlk ...yargılamayı başlatan Hı -hı. mahkeme. 13. Ör Ceza Mahkemesi'nin ki biraz daha teknik görünüyor. E, birkaç yerde de aynı şeyi yaşadık ve açtık. E, 36. Ör Ceza Mahkemesi'nde dün yaşadığımız şeyi... ...bugün 13. Ör Ceza Mahkemesi yaşattı. Savcı, e, mahkeme savcısının işte rahatsızlığı nedeniyle... ...mütalem hazırlanamaması. E, 36. Ör Ceza Mahkemesi'nde dün bunu çok eleştirdik. Ne yaptı mahkeme? Bu sabah 9.15'e duruşma verdi. Hepimiz hmm. bunun olabileceğini biliyoruz. Ee, Eski savcı değil mi? Bildiğimiz savcı bütün. Evet evet. <gülüyor> ee, Olabilir insanlık hali. Belki öyle durum. Evet ama mesela ama bunu bitirmeye etmiş, niyetlenen bir mahkeme hemen çok kısa bir süreye gün verip e, aynen öyle ve bugün sıkıntı, duruşma oldu. Beraat kararını aldık. Alamıyordu. 13 ve 37 aynı gerekçeyi ileri sürdüler. Mütala hazırlamak için savcıya e, topu Sübe. attılar tabiri hmm. caizse. Duruşma savcıları süre istedi. Fakat duruşmaların ...ertelenmesi konusunda... ...özansızlık olduğunu söylemeliyim. Bugün ben 37. Ceza razıksınız. Mahkemesi'ndeydim. Hı hı. Hı. Hı. Hı. Bize 15 Ocak... ...dedi <gülüyor> başka. Ben de 15 Ocak. <gülüyor> <mı>? Bir haftada <gülüyor> hazırlanabilir. Çünkü burada dinleyicilerimiz için minik bir bilgi. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Kesindir. Herkesi bağlar ve... ...bireysel başvurunun sonucu sadece subjektif değildir. Başvurucuyu bağlamaz. Aynı durumdaki diğer kişileri de etkiler. Dolayısıyla... Tek bildiri söz konusu olduğuna göre yeni bir anayasa mahkemesi kararını beklemeye gerek var mıdır? Hiç kuşkusuz, hiç tartışmasız. Ee, Ocak e, inanılmaz bir tarih. Biz Çok Eylül'deyiz. Uzun. İnanılmaz ve biz olağan e, anayasa mahkemesi öncesindeki o sert... İklimde, Hı -hı. O sert yargılama periyodunda bile duruşmalar arasında bu kadar Hı -hı. zaman olmadığını e, biliyoruz. Görüş, Hep beraber yaşadık. Bu akıl dışı bir şey. Uzun bir tartışma yaşadık Hı -hı. E, duruşma sırasında ve uzun tartışmalar sonrasında Kasım'a e, alabildim. Hı -hı. Çünkü işte Ekim ayında blok duruşma olduğu için Silevri'de olacaklarını falan Hı -hı. söylediler. Doğruluk payı Aa, olabilir. Muhtemelen öyledir ama yine ha. de bir... E, ama yarın Gıyabta sabaha... Gıyapta beraat verenler varken tabii, bu uygulama tartışılır. Sabaha aç, e, duruşma yapmak ve bitirmek de mümkün. Yine 36 örneğinde olduğu gibi. E, buraya gelirken yolda e, haberdar oldum. Ofisten aradılar. 37. Ağır Ceza Mahkemesi bugün bizim duruşmamızdan sonra... E, ...bütün akademisyen dosyaları için savcılığa mütalaa yazısı yazmış. Hmm. Belli ki bugün e, fiziki duruşmaların hmm. <gülüyor> sonu belki sonlarından biriydi. <gülüyor> 37. Ağır Ceza Mahkemesi ki hepimizin kararını... Merakla beklediğimiz mahkemelerden önemli, biriydi. Çok biri. yüksek cezalar veren mahkemelerden biriydi bu Hı -hı. yargılama sürecinde. Yargılamanın bütün seyri ve sonucu itibariyle. Hı -hı. E, belli ki 37. yarı ceza mahkemesi de dosya üzerinden değerlendirme yapmak gibi bir eğilimde. O Hı -hı. yüzden devam eden davalar açısından söylersem bu süreç e, duruşmalar dahi beklenmeksizin... ...belki bir hafta 10 gün içinde dosya üzerinden kararlar verilerek hızlı ilerle bitecek gibi evet. görünüyor. E ayrıksa örnekler tabii ki bu süreçte aklımızda kalacak. Düzce örneğinde olduğu gibi Düzce'de sadece evet, bir iz ağacı var. Evet tek bir imzacı ve bugün de o tek imzacının duruşması vardı. E, ve savcı bizim yargılama boyunca yıllardır işte defalarca dinlediğimiz o birbirinin aynı mütalaları, sayfalar Hı -hı. dolusu okudu. Neden işte efendim şöyle olduğu için, böyle olduğu için çok fena bir suç vardır. Hepsi tarih dedi. ve siyaset uzmanı olarak <gülüyor> o yorumları yapıyorlar. Bir hukukçu bu yorumları nasıl yapabilir? Üstelik atıfta da hiçbir bilimsel kaynağı atıfta da bulunmuyorlar ve atıfta bulundukları mahkemesi, insan hakları mahkemesi kararları da yok. Yani evet, bunlar çok evet, ciddi evet. Evet, ama gerçekten. dedikodu yapmayalım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> sonuç olarak işte o, o korkunç mütalayı, acıklı mütalayı demek istiyorum. Ve sıkıcı mütalayı <gülüyor> okudu. Ve ben e, kaşım, gözüm mü nereye yani elimi nereye koyacağımı bilemedim. Hala bu mütalayı okuduğu için. Ve sonuç olarak şey dedim. E, yani Savcı Bey gündemdeki gelişmeleri takip etmiyor belli ki. Yani Anayasa Mahkemesi'ni de bilmiyor. Gazeteleri de okumuyor kuvvetle muhtemel ki. Çünkü biz bu mütalayı çok dinledik. iyi biliyoruz <gülüyor> ama <gülüyor> artık bu mütalaa değişti. Evet. Ee, bir an için e, mahkeme savcının mütalas zoruntusuna hareket eder mi diye düşünmedim değil çünkü o kadar garip bir ülkede yaşıyoruz ya, o kadar garip bir hukuki evet. sürece eden ediyoruz ki evet. o bile aklımdan geçti. Hukuk ben... güvenliği yok. Programın adı evet, hukuk güvenliği. Evet, evet. İstikrarlı bir uygulama yok. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Kesinlikle bağlayıcı. Ee, onlarca arı ceza mahkemesi, anayasa mahkemesi kararına atıfla bu suçun oluşmadığını kabul ederek, Değil kabul mi? etmek zorunda kalarak beraat kararı veriyor ve hala bugün e, sayfalar dolusu bir suç, tırnak içinde suçlama suç vardır, ile ceza iddansa. talebi var. Hı hı. Sonuç olarak e, bu eğer ceza verilirse gerçekten tarihi bir karar olacaktı. Ben de bunu söyledim. Ceza verin ve tarihe geçin. Başka denebilecek bir şey yoktu. Bazen sözüm bittiği Mütalağ noktaydı. Mütalaa da geçti zaten tarihe. Mütalaa geçti ama Allah'tan karar geçmedi. Çünkü evet. mahkeme beraat kararı verdi. Savcı bakalım evet. sınafa başvuracak mı? Heyecanla bekleyeceğiz. Evet, evet, Çok üzüntü verilecek. Evet. Ee, i̇stinaftaki dosyalar açısından bu haftanın, önümüzdeki haftanın belediyesi olabileceğini hı hı. düşünüyorum. Yine hı hı. beraber konuşacağız tabii. Bu hafta isnaf mahkemelerine de gideceğiz. Öyle bir planlamada yaptık. Hı -hı. Sanıyorum ki adli tatilinde yeni bittiğini varsayarak istinaftaki sürecinde olur. evet. E, yani bu Bilimsel hafta olalım. önümüzdeki hafta ortaya çıkacağını ve istinafın da hiç tereddütsüz anayasa mahkemesi kararını uyacağını düşünüyorum. Ana, e, istinafta Füsun Üstel maalesef ki anayasa mahkemesi kararı bu yönüyle geç bir karardı. 75 gün cezaevinde kaldı. Ceza infaz edildi. Anayasa mahkemesi kararı bundan sonra verildi. Keşke bu süreç hiç başlamadan e, infaz doğru kararını İzkişehir ağır ceza maalesef, uysaydı maalesef. ve terör propagandasının terör suçu olmadığını söyleyebilseydi. Maalesef e, tüm bunlar yani bu da tabii ki tamamen ayrı... Bir, Tartışma tabii. Evet ayrı konuşacağız. Ama Sizi çok, davet edeceğiz. Devamı çok, var. Çünkü zaman bitmiş. Sonuç olarak <gülüyor> üzücü, üzücü bir süreç. Füsun Hoca'nın evet. e, cezaevinde kalması ve hani herkesin beraat ettiği bir süreçte hepimiz açısından unutulmazdığı bir süreç kuşkusuz. Bunu şunun için söylüyorum... E, Sadece o değil, 36 tane istinafta bekleyen dosya var. Bunların Hı -hı. hepsi bir hapis cezası. Evet ve kesin tanesi, kesinleştiği durumda hapse girecek imzacıların Hı -hı. dosyaları e, veril yani ve bir yıl üç ay da örneğin sevgili Füsun Üstel'in cezası ama 36 aya kadar Hı -hı. değişen cezalardan bahsediyoruz. 36 ay çok yüksek evet, bir hapis çok cezası çok bu güzel. metni imzaladığı için verilen ceza. Bir başka toplantıda bu bir terör suçu mudur nedir nasıl infaz edilmelidir isterseniz siz yine davet edelim ve tekrar e, kaldığımız... Çünkü bu herkes ilgilendiren. Çünkü akademisyenler sayfası kapatılmak üzere e, olabilir. Yani işlevini tamamlamış olabilir bir tablo için. Ama terör propagandası suçlaması Hı -hı. ve infazı sorunu bütün toplumun başında e, aynı sıkıntı olarak devam edecek. Hükmün açıklanması ile ilgili bölümü de bir başka toplantıya bırakalım. E, programa bırakalım. Hü Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması evet. kararı belirlenler. Çok ciddi teknik bir tartışma. Biz evet, onu dinleyicilerimize evet, evet. sıkmadan en rahat şekli nasıl değerlendiririz? Onu sizin bir önden e, hazırlığını yaptıktan so sonra tartıştıktan sonra size uygun bir zamanınızda tekrar e, misafirimiz olmak üzere davet etmek istiyorum müsaadeniz olursa. Ama ben e, yine sizi kutlayarak e, bugünü bitirmek istiyorum. Aslında programa tam zamanında bahşedebilseydik bugünkü resmi gazetede yayımlanan e, 1 Mayıs 2009 tarihli. Ee, ...olaylar... ...o gün yaşanan olaylar... ...10 sene sonra verilen bir anayasa mahkemesi kararı... ...18 Temmuz'da verilmiş ama... ...bugünkü resmi gazetede yayımlanmış ee, ...ihlal kararı var... ...Ali Çerkezoğlu bakımından kötü muamele yasağının ihlali... ...diğer başvurucular bakımından ise... E, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali e, idare açıklayamamaktadır bu orantısız güç kullanımını ve toplantı yapılmasını engellenmesini diyor çok önemli. E, Tabi orada sizin başka iddialarınız da vardı ama Anayasa Mahkemesi yine bir şeyi karara bağlayıp Aynı İnsan Hakları Mahkemesi gibi diğerlerini gündem dışı bırakmış. Son söz sizin olsun. Ee, ben teşekkür ediyorum. Ben Merhaba. de çok teşekkür ediyorum. Bu kararla ilgili bir cümle sadece. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Taksim Hı -hı. Meydanı'nın 1 Mayıs e, kutlamaları e, anma ve kutlamaları için kullanılması konusunda verdiği iki tane kıymetli Hı -hı. karar var bizim Hı -hı. hukukumuzda. İç hukukta ilk kez bir mahkeme, Hı -hı. E, anayasa mahkemesi bununla ilgili bir tartışmada karar, karar verdi. verdi. Bu kararca aslında 10 yıl sonra kıymetli kılan şey asıl bu olacak sanırım. Değilse e, Ali ile ilgili e, yargı Yargılamanın e, yeniden savcılık soruşturmasının açılmasından söz etmiş. Komik tabii ki 10 yıl sonra hani bununla ilgili herhangi bir evet. sürecin ilerlemesi hı hı. mümkün değil. Umarım bu yönüyle bir yol aldırıcı olur. Diğer bölümüne ilişkin ise bir son cümle şöyle söylemek isterim aslında ya da noktalı virgül anlamında son cümle. E, politik e, bir yargılama evet. yatanıklık ettik. Politik bir kararla aslında ortadan kalktığını düşünüyorum. Ben. Hukuk ve politika ayrılmaz <gülüyor> parçalar biliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz efendim saygılar sunuyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Açık Radyo program destekçisi oldu